Ayas Irini Doğruma İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Ayasofya'dan sonra ikinci büyük kilisesi olan Aya Irini 330'lu yıllarda eski bir tapınak üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir. İmparator Justinianus döneminde 532 yılında çıkan Nika ayaklanması hem Ayasofya'nın hem de Aya Irini'nin yanarak harap olmasına neden olmuş. Sonrasında Aya Irini ve Ayasofya birlikte yeniden inşa edilmiştir. Aya Irini Hagia Irini kutsal barış anlamına gelmektedir. Naos, Narteks ve Atrium şeklinde üç kısımdan oluşan ayar irini anıtı bugün Atriumu hala ayakta olan tek örnektir. Büyük Konstantinos, 306-337 döneminde üç nefli bir bazilika olarak inşa edilen ayar irini, 740 yılındaki depremin yol açtığı büyük hasarın ardından ı Leo, 717-741 ve olu Konstantinos Kopronimus 741-775 tarafından üst yapısı tamamen yeniden ele alınarak onarılmış. Pek az değişiklikle günümüzdeki kubbeli bazilikal planlı görünümüne ulaşmıştır. Justinianus 527-565 döneminde oldukça zengin figüratif bezemelere sahip olduğu düşünülen yapının dekorasyonu Leo ve Konstantinos Kopronimus döneminde tamamen değişmiştir. Bugün apsis yarım kubbesindeki haç tasviri de bu dönemde yapılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmediği için Osmanlı döneminde Aya içinde ve dışında çok az değişiklik yapılmıştır. Harbiye Ambarı olarak kullanılan Aya lisesinde 1846 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk müzesi kurulmuştur. Müze, Mecmua-i Asar-ı Atika Eski Eserler Koleksiyonu ve Mecmai Esliha-ı Atika Eski Silah Koleksiyonu adı altında iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Aya Irini 1869 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk resmi müzesi olarak Müze İhume'nin adıyla açılmıştır. 1875 yılında arkeolojik eserler koleksiyonu Çinili Köşkte kurulan yeni müzeye taşınmış. I Dünya Savaşı'nın yaklaştığı yıllarda silah koleksiyonu yeniden düzenlenerek ilk askeri müze Aya Irini de oluşturulmuştur. Yapı bu işlevini Cumhuriyet döneminde 1930 yılına kadar sürdürmüştür. 1949 yılında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne balanan olan e İrini Anıtı, 9 Ocak 2014 tarihinde Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı birim olarak ziyarete açılmıştır.